6. Bölüm Hayvan çiftliğinde olup bitenlerin haberi yaz sonuna kadar ülkenin yarısına yayılmıştı. Kartopuyla Napolyon her gün komşu çiftliklere oralardaki hayvanlarla kaynaşıp onlara isyanın hikayesini anlatmaları, İngiltere'nin hayvanları şarkısını öğretmeleri talimatı verdikleri güvercinler gönderiyordu. Bunlar olurken Bay Jones zamanın büyük kısmını Wellington'daki Kızıl Aslan'ın barında oturup kıstırdığı herkese bir grup işe yaramaz hayvan tarafından kendi mülkünden kovularak uğradığı canavarca haksızlıktan şikayet ederek geçirmişti. Diğer çiftçiler prensipte onun duygularını paylaşıyordu ama başlarda ona fazla yardım etmediler. Hepsi içten içe, Jones'un akıbetinin kendileri için avantaja çevrilmesinin mümkün olup olmadığını düşünüyordu. Neyse ki hayvan çiftliğine komşu olan diğer iki çiftliğin sahiplerinin arası sürekli kötüydü. Bu mülklerden biri olan Foxwood büyük ama ihmal edilmiş bir çiftlikti ve genişleyen ormanın tehdidi altına girmiş, meraları hırpalanmış, çitleri utanılacak duruma düşmüştü. Sahibi Bay Fiklington zamanın çoğunu mevsime göre balık tutarak ya da avlanarak geçiren gevşek, centilmenlik taslayan bir çiftçiydi. Pinchfield aldığı diğer çiftlik ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Sahibi Bay Frederick sert ve hırçın bir adamdı. Hakkında durmadan dava açılırdı ve sıkı pazarlık yapmasıyla tanınırdı. Bu ikisi birbirinden konu menfaatlerini korumak olduğunda bile anlaşamayacak kadar hoşlanmazdı. Ne var ki hayvan çiftliğindeki isyan ikisini de fena halde korkutmuştu ve kendi hayvanlarının bu konuda fazla şey öğrenmesini engellemek istiyorlardı. Önceleri hayvanların bir çiftliği kendi başlarına idare edeceği düşüncesini içerlemek yerine buna gülüp geçermiş gibi yaptılar. Her şeyin iki haftaya varmadan bitip gideceğini söylediler. Malikane çiftliğindeki hayvan çiftliği değişine tahammül edemedikleri için orasını bu şekilde almakta ısrar ediyorlardı. Hayvanların kendi aralarında sürekli dalaştığını ve hızla açlıktan ölmeye doğru ilerlediğini öne sürüyorlardı. Zaman geçip hayvanların açlıktan ölmediği anlaşılınca Frederick de Finkleton söylem değiştirdi ve hayvan çiftliğinde beslenip palazlanmakta olan korkunç habislikten söz etmeye başladı. Oradaki hayvanların yamyamlık edip kendi türleriyle beslendiğini, birbirlerine ateşte akor hale gelene kadar kızdırılmış at nallarıyla işkence ettiğini, dişileriyle ortaklaşa birlikte olduğu konuşuluyordu artık. Frederick de Pliklington, doğanın kanunlarına isyan etmenin sonucunun bu olduğunu söylüyordu. Ama öyle hikayelere tam manasıyla inanan yoktu. Yine de insan evladının def edildiği ve insanların kendi kendilerini yönettiği harika bir çiftliğe dair muğlak ve çarptırılmış söylentiler yayılmaya devam ediyordu ve isyankar söylem dalgası yıl boyunca kırsalda dolaştı. Her zaman uysal olan boğalar ansızın vahşileşti. Koyunlar çitleri yıkıp yoncaları gövdeye indirdi, inekler süt kovalarını tekmeyle devirdi, avda kullanılan atlar terlerine girmeyi reddedip sahiplerini oraya buraya savurdu. Hepsinin ötesinde İngiltere'nin hayvanlarının ezgisi hatta güftesi her yerde bilinir oldu. Hayret verici bir hızla yayılmıştı. İnsanlar bu şarkıyı duyduklarında öfkeleniyor ama abes bir şey olduğunu düşünür gibi davranıyordu. Anlayamıyorlardı. Hayvanların bile öyle rezil bir zırvalığı söylemeyi kendilerine nasıl yedirdiğini sorguluyorlardı. Bunu söylerken yakalanan hayvan oracıkta dayağı yiyordu. Ama şarkının önüne geçilemiyordu. Kara tavuklar çitlerin üstüne tüneyip ıslıkla, güvercinler kara ağaçların dallarında guruldayarak çalıyordu onu. Demirci içliklerinin çınlamasına, kilise çanlarının ezgisine sızıyordu şarkı ve kulağına çalındığı insanları gizliden ürpertiyor, gelecekte kıyamete dönük kehanetler işitmelerine sebep oluyordu. Ekim ayının başında Mısır hasat edilip istiflendikten ve bir kısma ayıklandıktan sonra bir dizi güvercin havada fırfır dönerek geldi ve hayvan çiftliğinin avlusuna çılgınca bir heyecanla kondu. Jones'a adamları yanlarında foxfoot ve Pinchfield'tan derlenmiş başka yarım düzüne adamla birlikte Parmaklıklı büyük kapıdan araziye girmiş ve araba yolunu izleyerek geliyordu. Hepsinin elinde sopalar vardı ve başı çeken Jones bir tüfek taşıyordu. Çiftliği yeniden ele geçirmeye geldikleri açıkça belliydi. Bu uzun zamandan beri bekleniyordu ve gerekli hazırlıklar yapılmıştı. Savunma Harekatı'nın kumandası çiftlik evinde Jules Cesar'ın askeri seferlerine dair bir kitap bulup incelemiş olan kar topundaydı. Emirlerini çabucak verdi ve birkaç dakika içinde her hayvan görevinin başına geçti. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaşırken kar topu ilk saldırısını başlattı. Sayıları 35'i bulan güvercinler başlarının üzerinde oraya buraya uçuşarak adamları sağretti ve onlar bununla uğraşırken çitin arkasında saklanan kazlar yerlerinden fırlayıp bacaklarını acımasızca gagaladı. Ama bu sadece karmaşa yaratmaya er yönelik hafif bir çatışma manevrasıydı ve insanlar kazları ellerindeki sopalarla kolayca püskürttü. Kar topu bunun ardından ikinci saldırı hattını cepheye sürdü. Keçi Murrell, eşek Benjamin ve koyunların tamamı başlarında kar topu olduğu halde ileriye hamle yaptı, insanlara her taraftan saldırdı. Benjamin arkasını dönüp onlara küçük toynaklarıyla çifteler atmaya girişti. Ama adamlar sopaları ve kabaralı botlarıyla onlara bir kez daha üstünlük sağladı. Sonra ansızın kar topunun önceden geri çekilme işareti olarak belirlenmiş ciyaklamasıyla birlikte bütün hayvanlar dönüp avlu kapısından içeriye girdi. Adamlar bir zafer narası patlattı. Düşman tahmin ettikleri gibi kaçıyordu ve düzensiz şekilde onların peşine düştüler. Bu da tamı tamına kar topunun istediği şeydi. Adamların hepsi avluya girince, inek ahırında pusuya yatmış olan üç at, üç inek ve domuzların geri kalanı arkalarında belirerek onların yolunu kesti. Kar topu bu sefer düştü. Jones bunun üzerine geldiğini görünce tüfeğini kaldırıp ateşledi. Saçmalar kar topunun sırtında kanlı izler açarken koyunlardan birini öldürdü. Bir an bile duralamayan kar topu, 100 kiloluk bedenini Jones'un bacaklarına savurdu. Adam bir gübre yığınının üstüne yıkılırken tüfeği elinden uçtu. Ama asıl dehşet verici manzara, boksörün şaha kalkarak ağır nallar takılı ön toynaklarını etrafa savurmasıydı. İlk darbe, Foxwood çiftliğinin seyislerinden birinin kafasına denk gelip, onu cansız halde çamurun içine serdi. Adamların çoğu bunu görünce, sopaları ellerinden atıp kaçmaya davrandı. Paniğe kapılmışlardı ve hayvanlar da hep birlikte peşlerine düşüp, Onları avluda dönerek kovalamaya başlamıştı. Toz yediler, tekmelendiler, ısırıldılar, ayaklar altında çiğnendiler. Çiftlikte onlardan kendi tarzınca intikam almayan tek bir hayvan kalmadı. Kedi bile ansızın çatıdan bir sırtmacın omzuna atlayıp pençelerinin boynuna gömdü ve korkunç bir çığlık atmasına sebep oldu. Ortadaki alan biraz boşalır gibi olunca adamlar sevinçle avludan fırladı ve çiftliğin dışından geçen ana yola doğru bir koşu tutturdu. Böylece istilanın üzerinden beş dakika geçerken peşlerinde tıslayan, baldırlarını yol boyunca gagalayan bir kas sürüsü olduğu halde yüz kızartıcı bir kaçış başlatmış oldular. Bir haricinde adamların hepsi gitmişti. Boksör avluda yüzüstü çamurun içinde yatan seyisin yanına gelip onu sırtüstü çevirmek için toyna ile dürtükledi ama genç adam kıpırdamadı. ''Ölmüş'' dedi boksör üzüntüyle. Niyetim böyle bir şey yapmak değildi, toynaklarımdan al olduğunu unutmuşum, bunu kasten yaptığıma kim inanır ki? Yaralarından hala kan damlayan kartopu, duygusallık yok yoldaş diye bağırdı. Savaş savaştır, en iyi insan ölü insandır. Can almak bir insanın canını bilerek almak istemem diye tekrarladı boksör ve gözleri yaşlarla doldu. Birileri Molly nerede diye bağırdı, Molly gerçekten de yoktu ortalıkta. Viren için büyük bir telaş yaşandı, adamların ona bir şekilde zarar vermiş, hatta beraberinde götürmüş olabileceğinden korkuluyordu. Ama sonunda ahır bölmesinde kafasını yem yalağındaki samanların içine sokmuş halde saklanırken bulundu. Silah patlar patlamaz kaçmıştı. Diğerleri arama fastını tamamlayıp geri gelince seyisin aslında bayıldığı ve o arada ayılıp kaçtığı anlaşıldı. Hayvanlar çılgınca bir heyecana kapılmıştı. Her biri avızı çıktığı kadar bağırarak savaşta üstlendiği rolü anlatıyordu. Oracıkta doğaçlama bir zafer kutlaması yapıldı. Bayrak göndere çekildi, İngiltere'nin hayvanları defalarca söylendi. Sonra ölen koyuna ağırbaşlı bir cenaze töreni yapılarak mezarın üstüne bir alıç çalısı dikildi. Kar topu mezarın yanında kısa bir konuşma yaparak bütün hayvanların gerekiyorsa hayvan çiftliği için ölmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. Hayvanlar bir askeri madalya oluşturulmasına oy birliğiyle karar verdi ve birinci sınıf kahraman hayvan payesi o anda ve oracıkta kartopuyla boksöre verildi. Sarı pirinçten yapılan, aslında koşu odasında bulunan bir dizgin süslemesi olan madalya pazar günleri ve tatillerde takılacaktı. Ayrıca bir de ikinci sınıf kahraman hayvan madalyası vardı ve ölen koyuna layık görüldü. Savaşın ne şekilde anılması gerektiği konusu epey tartışıldı. Sonunda pusu güçleri oradan fırlayıp çıktığı için ahır savaşı adı uygun bulundu. Bay Johnson tüfeği çamurun içinde yatıyordu ve çiftlik evinde cephane olduğu biliniyordu. Tüfeğin bayrak gönderinin alt kısmına bir tür top gibi yerleştirilmesine ve yılda iki kere ahır savaşının yıl dönümü olan 12 Ekim ve isyanın gerçekleştirildiği yaz dönümü günü ateşlenmesine karar verildi.